Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetin Kaya Herkese merhaba. Bugün Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetlerinde konuğumuz Cüneyt Kaya. Cüneyt Hoca ile İslam Felsefesi, düşünce tarihi alanında bir konuşma yapacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi hocamızı tanıtmak istiyorum. Kendisi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu 2000 yılında. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını 2002 yılında bitiren hocamız İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır 2008 yılında. Şu anda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde çalışmakta. Türk İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Cüneyt hocamızın çalışmaları i̇bn Sina, Amiri ve Gazali'nin düşünce dünyaları, klasik sonrası dönemde felsefe, İslam felsefesi tarih yazıcılığı ve Osmanlı Türk modernleşmesi sürecinde felsefenin konumu üzerine yoğunlaşmıştır. Ben de elimden geldiği kadar bu konulara temas eden sorular hazırlamak istedim. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederim hocam. Ee, şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum izninizle. Estağfurullah. Ee, şimdi e, İslam düşünce tarihinin seyri ile ilgili çalışmalarımız çalışmalarınız olduğunu hepimiz biliyoruz. E, nedir ana arterleri bu çalışma konusunun problematikler? ne şekilde kendini gösteriyor? Bize biraz açıklayabilir misiniz lütfen? Tabii memnuniyetle. Ee, şimdi İslam düşüncesi e, geniş bir e, kapsama sahip. E, bu adlandırmayla biz İslam medeniyeti içerisinde her türlü entelektüel üretimi kastediyoruz açıkçası. Hı hı. Bunun içerisinde özel olarak e, özel adıyla felsefe de var. E, kelam yani Tam olarak karşılık gelmese de teoloji diyebileceğimiz bir alan da var. Evet, evet. E, tasavvuf, mistisizm diyebileceğimiz bir alan. Onun dışında dini ilimlerin kendine has hukuk gibi, hadis gibi dini ilimlerin kendine has entelektüel üretimleri de var. Evet. E, dolayısıyla çok geniş bir e, düşünce dünyasından bahsediyoruz. İslam düşüncesi de iyice de bunu kastediyoruz. Benim ilgi alanım daha çok bu düşüncenin içerisinde kendine felsefe adını veren e, entelektüel üretimle ilgili. Ee, ama felsefe, kelam ve tasavvufu biz gene olarak İslam düşüncesinin üç sacaya olarak görürüz. Çünkü bunlar e, varlık, bilgi, değer gibi yani düşüncenin, felsefenin en geniş üç alanına dair e, teorik, e, kapsayıcı, bütünlüklü. E, Düşünceler ortaya koymuş gelenekler. Bundan dolayı diğer daha alt disiplinlere de etki eden e, yapılar. Hı hı. E, onun için felsefe, kelam ve tasavvufu biz e, İslam düşüncesinin 3 teorik e, ana disiplini olarak görebiliriz. Evet. Felsefe söz konusu olduğunda ise bunun içerisinde İslam düşüncesinin içerisinde özel olarak felsefe dediğimiz disipline baktığımızda bunun e, antik Yunan'dan gelen, Helenistik dünyadan gelen bir birikime dayandığını söyleyebiliriz. Onun etrafında gelişen İslam dünyasında üretilen bir felsefi e, düşünce dünyası var. Ve bunun hem e, kendi problemleri, yeni ortamı, yeni şartları dolayısıyla e, ürettiği yeni düşünceler, sistemler ve fikirler, kavramlar var. Hem de bunun gerek İslam dünyasındaki diğer e, entelektüel disiplinlere hem de başka kültür ve medeniyetlere etkisi var. Dolayısıyla felsefe ile de böyle bir e, çalışma alanını kastediyoruz biz. Evet, e, tam da zaten yani sormak istediğim ikinci soru e, ona çok güzel bağlanacak diye umuyorum. Hı hı. Çünkü e, tam bitirirken şey dediniz, başka medeniyetlerle başlangıç olarak da hani Antik Yunan etkisiyle hı hı. E, dolayısıyla... E, bir problematik var ama tarih yazımında genel olarak. Yani bundan şimdi ne olduğunu söyleyeceğim ama bu, hı hı. bu, bu durumdan kaçınanlar, bu durumu savunanlar genel olarak bir Avrupa Merkezi Tarih yaklaşımının e, kritiği, eleştirisi, kabulü hı hı. şeklinde bir tartışma dönüyor. Evet. E, ve bir şikayet de söz konusu bununla ilgili hı hı. olarak. Sizin çalışma alanınızda bu bir sorun, tartışma münakaşa teşkil ediyor mu? Yani e, tarih yazımında böyle bir e, problematik var mı? Ee, var hiç şüphesiz. Eski, eskiden daha fazlaydı, şimdilerde biraz azaldı diyebiliriz ama hala varlığını sürdürüyor. Çünkü İslam düşüncesi ve de, e, genel anlamda İslam düşüncesi, daha özel olarak İslam felsefesiyle ilgili akademik çalışmalar oryantalizmle başlayan bir e, çalışma alanı. Doğru, doğru. Evet. E, dolayısıyla e, onların etkisiyle de e, İslam dünyasında bu işler akademik olarak çalışılmaya başladı e, ve hala batıda bu akademik bir üretim olarak devam ediyor malumunuz. Şimdi oryantalist çalışmaların erken döneminde tabii bu e, batının tırnak içerisinde doğuya bakışının izlerini İslam düşünce ve felsefesine olan bakışta da oraya yönelik incelemelerde de görmek mümkün. Ne gibi görebiliyoruz bunu? Yani İslam düşüncesini veya felsefesini sadece Antik Yunan'ın bir kopyası olarak gören bir yaklaşım veya İslam düşüncesinin felsefesinin tek düşünce tarihindeki tek özelliğinin tek faziletinin ve erdeminin işte Antik Yunan'ı alıp saklayıp Ondan sonra Latin dünyaya 11. 12. yüzyıldan sonra aktarımını sağlamak çeviri, şeklinde gören. merkezi. Evet çeviri merkezi. Yani sadece bir köprü vazifesi e, atfetmek, İslam düşüncesini. Evet. Kendinde herhangi bir değer olarak görmemek. Veya işte İbn-i de İslam düşüncesinin bittiği yani Endülüs, Batı'ya aktarımının sağlandığı en önemli isim olarak İbn-i e, Orada kritik bir role sahip. Onun eserlerinin üzerinden Latin dünya Aristoteles'i tanıyor malumunuz. Dolayısıyla İbn-i birlikte de artık İslam dünyasında felsefe bitti, öldü şeklinde bir anlayışı görebiliyoruz. Bunun yanında İslam düşüncesini veya felsefesini mistik bir felsefe, yani bütün doğu düşüncesini böyle gören oryantalist yaklaşımın bir uzantısı olarak, yani burada herhangi bir rasyonel düşünce, bilimsel bir düşünce söz konusu olamaz. Burada olsa olsa buradaki üretim ancak mistik bir üretim. E, mistik bir düşünce olabilir şeklinde bir e, algı, yine oryantalist çalışmalarda var. Son olarak da e, Latin ortaçağında e, felsefe, e, düşünce dünyası çoğunlukla din felsefe ilişkisine e, yoğunlaştığı için aynı şeyi İslam dünyasında da görmeye çalışan bir oryantalist yaklaşım görüyoruz. Yani evet. İslam dünyasındaki düşüncenin tek ilgisi e, dinle felsefe arasındaki o çatışma ve bunu çözmek veya çözmemek üzerine yoğunlaşmış bir düşünce dünyası var şeklinde görebiliriz. Bunun izleri hala bir şekilde devam ediyor. Bu bakış açılarının, bu oryantalist bakış açılarının çeşitli şekillerde varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Batı dünyasında nispeten kırıldı bu. Tabi oryantalizm eleştirileri dolayısıyla. E, Türkiye'de de, İslam dünyasında da kırıldı diyebiliriz ama hala çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. E, o kadar da ölmüş bitmiş değil yani. Evet, evet. Ee, kesinlikle bu tam olarak ne zaman e, moda tartışmak konusu olmaktan çıkar e, ben de emin değilim açıkçası. Evet. Ee, bu e, tam bir müzik arası verelim. Ondan sonra size e, telif eserlerin çevrilmesiyle ilgili bir soru soracağım. Ee, tabii, evet. Aynı hataya düşmek istemem tabii ki sorarken sor tartıştığınız. Bir müzik arası verelim izninizle. Ee, hocam, e, müzik aramız bitti. Size e, sormak istediğim bir bu çeviri meselesiyle ilgili sormak istediğim bir soru vardı. Onu Hı -hı. sorayım isterseniz öncelikle olarak. Ee, İslam dünyasının klasik felsefi eserlerinin çevrilmesi ve bu konuda özgün eserlerin çıkarılması konusunda en verimli dönem hangisi olmuştur? Ben... Sanki siz şimdi içinde yaşadığımız dönem diyeceksiniz geliyor ama size bırakıyorum cevabını. Doğru doğru bir tahmin. Çünkü yani modernleşme dönemine kadar, 19. yüzyıla kadar diyebiliriz. Elsefi metinlerin ana dili Arapça. Yani evet. Bütün İslam dünyasında böyle, yani İran'da da böyle, Hint alt kıtasında da böyle, Osmanlı dünyasında da böyle, Kuzey Afrika'da da böyle. Haliyle e, ulus devletlerin dilleriyle bilim yapma modern bir olgu. 19. yüzyıldan itibaren dolayısıyla felsefe ile ilgili metinlerin de yavaş yavaş Türkçeleştirildiğini biliyoruz. Hem tercüme şeklinde katkılar var hem de Türkçe olarak tehlifler ortaya çıkıyor. Ama bunun gerçek anlamda böyle bir zirve yaptığı dönem herhalde Cumhuriyet dönemidir. Öyle diyebiliriz. Evet. Son 20-30 yıl içerisinde bu çok daha büyük bir şey yaptı. Gelişim gösterdi. Çeşitli yayın evleri buna özel kaynaklar aktardılar. Devletin kaynakları buna aktarıldı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu diye bir kurum var. Tabii. Yazma eserlerin hem tıpkı basımı veya edisyonunu yapıyorlar hem de tercümelerini yapıyorlar. Dolayısıyla son yani 2000'li yıllardan itibaren diyebilirim ki Felsefe metinlerinin, Arapça felsefe metinlerin Türkçeye kazandırılmasında çok büyük bir mesafe kat ettik hem nicelik itibarıyla hem de nitelik açısından. Kesinlikle. Şimdi benim size bir başka sorum var. Yani bu zaman içerisinde benim kafamı kurcalayan, yani tarihsel ilgilerim. Hı hı. E, düşünce tarihi ilgilerimle ilintili olan bir şey, bunun teolojide İslam teolojisindeki yansımalarını e, merak ediyorum açıkçası. İnançsızlık meselesi. Hı hı. Şimdi burada kelamdan bahsettiniz ya bize hani ilk evet. ana arterlerden bahsettiğimiz zaman orada e, acaba hangi dönemde, e, hangi coğrafyalarda, hangi düşünürler? Tabii bu kadar ayrıntılı bir soruya hani kısa cevap vermek çok kolay değil ama inançsızlık meselesi ne zaman felsefi bir problem halinde tartışılmış? Yani bu bir inanç probleminden ziyade felsefi bir soru olarak sorulmuş. Ee, yani inanç meselesi neyin iman olduğu, neyin imandan çıkarttığı, imansızlık olduğu, yani teknik tabiyle küfür olduğu veya hı hı. küfrün çeşitleri çok erken dönemden itibaren İslam dünyasında tartışılan bir mesele. Çünkü inanç esaslarının nasıl anlaşılacağı ve yorumlanacağı ile ilgili erken dönemden itibaren Müslümanlar arasında tartışmalar var. Haliyle evet. imanı nasıl tanımlayacağız? Dolayısıyla küfrü nasıl tanımlayacağız noktasında teolojik tartışmalar bir hayli erken bir döneme yani Hazreti peygamberden sonraki işte 30-40 yıl içerisinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Evet. Felsefi bir tartışma olarak yani mutlak anlamda inançsızlık meselesinin klasik dünyası, sadece İslam dünyasında değil, klasik dünyada çok büyük bir problem olduğunu söyleyemem açıkçası. Anladım. E, çünkü bu e, yani İslam dünyasında mesela zındıklık e, tabiri var, zındık tabiri veya yani mülhit dediğimiz tabir ve tipolojiler var. Evet. Bunlar tam anlamıyla bir inançsızlığı temsil etmiyorlar. Yani bir tür e, yani farklı bir tanrı tasavvuru, farklı bir tanrı evren ilişkisi e, öngörüyorlar. Tam anlamıyla hani aydınlanma döneminde veya modern felsefeyle birlikte Avrupa'da karşımıza çıkan bir tür e, mutlak anlamda bir inançsızlık veya ateizm şeklinde nitelendirebileceğimiz bir yaklaşımın e, benim görebildiğim kadarıyla İslam dünyasında çok bir karşılığı yok. Mülhit veya zındık e, diye tabir edilen e, insanların da böyle tam anlamıyla bir e, İnançsız kimseler olmadığı ama ne ne diyelim genel olarak kabulden farklı bir tanrı tasavvuru veya tanrı ile alem arasındaki ilişkiyi, ilişkiye dair alternatif farklı teoriler geliştirdikleri için böyle nitelendiklerini söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Anladım, anladım. Ee, şimdi... E en başta söylediklerinizden yine en son soruya geçmek istiyorum. O da şu: Diğer coğrafyalarla bağlantısız, izole bir İslam felsefesi tarihinden bahsetmemizin mümkün olmadığını düşünüyorum ben, kendi amatör hani ilgilerim bu konuyla ilgili amatör ilgilerimden kaynaklanarak. Ve düşünce tarihi metodunun da bütüncül olması gerektiğini hani aa, zaten metodoloji olarak öyle bir doğası olduğunu e, tahmin edecek olursak eğer de, hangi düşünsel kültürlerle iletişim halinde İslam felsefesi tarihinde e, hani bu bahsettiğiniz ana arterlerde yapılan çalışmalar. Yani İslam'ın dünyadaki, dünya tarihindeki küresel çaptaki tabii etkisini düşündüğümüzde bunu neredeyse bütün kültürlerle ilişkilendirmemiz mümkün olabilir. Yani şöyle bir dünya haritasını zihnimizde canlandırdığımızda, İslam ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra bütün bu medeniyet havzalarının olduğu coğrafyayı Çin'den işte e, İspanya'ya kadar bütün coğrafyayı e, Müslümanlar hakim oldu siyasi olarak. Siyasi hakimiyetin beraberinde de büyük bir entelektüel gelişim ortaya çıktı burada. E, mevcut e, küllenmiş gelişimler de e, tekrar alevlendi diyelim. Tekrar canlanmaya evet. başladı. Evet. Yani antik helenistik dünyadaki mevcut bütün birikim o dönemde yazılı bütün birikim e, felsefi ve bilimsel olanlar bilhassa. Arapça'ya tercüme edildi. Dolayısıyla İslam düşüncesi doğal olarak antik, helenistik veya daha geniş çaplı düşünürsek Akdeniz Havzası'nın bütün felsefi ve bilimsel şeyinin, birikiminin mirasçısı. Bunu çok içtenlikle kabul ettiler, özümsediler, yeniden ürettiler, kabul edebileceklerini ettiler, reddedeceklerini reddettiler ve ileri bir noktaya taşımaya çalıştılar. Ama bununla da sınırlı değil, tabii Hint düşüncesiyle de irtibatların olduğunu biliyoruz. E, Hint dinlerini biliyorlar. Hint dinlerine dair reddiyeleri var mesela. Hı hı. Brahmanizme reddiyeler var. Hı hı. E, zerdüşlük, Manicilik çok önemli bir kültür. Sasani kültürü dolayısıyla o çok erken bir dönemde İslam hakimiyetine girdi bu topraklar. O, onun, onunla da çok yakın bir irtibatları var. Bunun dışında tabii ki e, İslam düşüncesinin kendi gelişimi Beraberinde o coğrafyada, İslam hakimiyetinde yaşayan Yahudi toplulukların entelektüel gelişimlerini de etkiledi. Yani bir Yahudi felsefesinden bahsedeceksek bu İslam felsefesi ve düşüncesi olmadan anlaşılabilecek bir şey değil. Diğer yandan Endülüs, Sicilya gibi coğrafyaları düşündüğümüzde neredeyse 600-700 yıl boyunca İslam hakimiyetinde olan topraklar buralar. Ve buralardaki entelektüel üretim, çok canlı bir şekilde Avrupa'ya aktarıldı. Malum 11-12. yüzyıldan itibaren Latince ve İbranice çeviriler yoluyla neredeyse bütün büyük filozofların eserleri, felsefi ve bilimsel eserleri Latince'ye, İbranice'ye çevrildi ve bunlar işte Rönesans'a giden yolda Latin dünyanın Aristotelesi ve Helenistik dünyayı tanımasına yol açtı. Dolayısıyla evet. İslam yani... Bu küresel dünyanın çok vazgeçilmez bir yerinde duruyor. Çok ortasında duruyor açıkçası. Hem alış alımlama açısından hem etkileme açısından. İslam düşünce ve felsefesi anlaşılmadan bu klasik dünyayı anlamak, hatta modernle doğru giden dünyayı anlamak pek mümkün değil. Doğru. Dolayısıyla şimdi... E bir dilek benim klasik yani açık radyo programı dileklerimden bir tanesi. Siz dediniz ya alımlama ve karşılığında bir etkileşim yani evet. etkileme. Dolayısıyla etki aslında iki yönlü yani bu varsayımla ki. hareket ediyoruz. Dolayısıyla Avrupa merkezci olmayacağız deyip ama Hı -hı. o tarafı da anlamama çabası göstermek de çok akıllı. Tabii doğru. ki kendi içine kapanık olarak anlaşılmaz bu işler yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok teşekkür Saygılar, ediyorum. iyi çalışmalar. Hürmetler kolay gelsin. Herkese iyi bir gün diliyoruz.